94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Programın başında da söylediğimiz gibi... E Basın Özgül'ün kısıtlanmasını konuşuyor olacağız bu yarım saat içinde. Bugün 15 Kasım Dünya Hapisteki Gazeteciler Günü'ydü. İstanbul Tabipler Odası'nda Türkiye Yayıncılar Birliği, Pen Türkiye ve e, Türkiye Yazarlar Sendikası ortak bir basın açıklaması yaptı. Biz doğru dedik buradan şimdi öncelikle kısa bir bölüm dinleyeceğiz. Metin Celal, e, Halil İbrahim Özcan ve Mustafa Köz e, esasında yapmışlardı konuşmayı. Basın açıklamasını internette bulmak mümkün. Basın açıklamasına yer vermeyeceğiz fakat e, açık dergi aracılığıyla cezaevindeki gazetecilerin ismini bir kere daha burada geçirmek geçirmenin önemi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu dinleyeceğimiz kayıtta öncelikle Metin Celal teker teker cezaevinde hala bulunan gazetecilerin ismini sayacak, ardından da terörle mücadele kanunundan bahsedecek. E var. Odak dergisi. Ali Buluş Dijle Haber Ajansı. Mehmet Kara Aslan Dijle Haber Ajansı. Faysal Tunç Dijle Haber Ajansı. Bekin Tunç Dijle Haber Ajansı. Erdal Süsen Eylül Dergisi Deniz Kılıç Azadiya Velat Gazetesi Barış Açıkken İşçi Köylü Gazetesi Mustafa Gök Ekmek ve Adalet Dergisi Kenan Karaevli Radyo Dünya Nuri Yeşil Pres Gazetesi Bayram Farlak Gündem Gazetesi İhsan Simmiş Azadiya Velat Dilek Keskin Atılım Gazetesi Mehmet Yeşiltepe Devrimci Hareket Dergisi Hakan Soytemiz Red Dergisi Erdoğan Altan Dicle Haber Ajansı, Ruhat Ekmekçi Gün Radyo, Murat İlhan Azadiye Velat, Ali Konar Azadiye Velat, Hasan Coşar Atılım Gazetesi, Hatice Duman Atılım Gazetesi, Dilşah Ercan Azadiye Velat, Bedri Adanır Aram Yayınları, Vedat Kurşun Azadiye Velat, Hüsn Erdoğan Özgür Radyo, Sedat Şenoğlu Atılım Gazetesi, Bayram Namaz Atılım Gazetesi, Hikmet Çiçek Aydınlık Dergisi, Tuncay Özkan Kanal Biz, Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi, Ahmet Birsin Gün TV, Ah Mehmet Haberal Kanal B Televizyonu, Deniz Yıldırım Aydınlık Dergisi, Seyitan Akyüz Hazreti'ye velat, Hamdiye Çiftçi Dicle Haber Ajansı, Ozan Kılıç Azadiye Velat, Baha Okar Bilim ve Gelecek Dergisi, Ali Çat Azadiye Velat, Halit Güdenoğlu Yürüyüş Dergisi, Kaan Ünsal Yürüyüş Dergisi, Cihan Gün Yürüyüş Dergisi, Naciye Yavuz Yürüyüş Dergisi, Musa Kurt Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi, Sinan Aygül Dicle Haber Ajansı, Soner Yalcın, Yalçın Oda TV, Barış Peklivan Oda TV, Barış Terkoğlu, Oda TV Ahmet Şık, e, serbest gazeteci diye geçiyor ama radikal de diyebiliriz herhalde. Nedim Şener Milliyet gazetesi, Doğan Yurdakul Oda TV, Müyesser Yıldız Oda TV Said Çakır, Oda TV Coşkun Musluk, Oda TV Yalçın Küçük, gazeteci yazar Kaya Dicle Haber Ajansı Mehmet Karabaş, Batman Postası, Ahmet Akyol, Dicle Haber Ajansı, Miktat Algül, Mezitli FM Burhan Özlü Ulusal Kanal, Aydın Yıldız Dicle Haber Ajansı, Kazım Şeker Özgür Gündem, Tayyip Temel Azediye Velat, Ragıp Zarakoğlu Belge Yayınları Evrensel Gazetesi, Üşah Ersan e hem bilim, e, bilim kadını hem de yazar olarak e, toptan bizim tespit ettiğimiz 65 gazeteci, yazar ve yayıncı şu anda hapiste bulunuyor. ve Bunların çoğunluğu da terörle mücadele yasasında yargılanıyorlar. Şimdi ee, gazetecilerin, yazarların, yayıncıların e, hakkında dava açılması için bildiğiniz gibi çok fazla gerekçe var. Ee, özellikle basın kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda e, bol bol e, gerekçe edinebilecek maddeler var. İşte hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu örme, kanunlara uymamaya tahrik, suç örgütünün veya amacının propagandasını yapma, müstehcenlik, soruşturmanın ve kapalı duruşmanın gizliliği ihlal, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Türk Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, devlete karşı savaşa tahrik, halkı askerlikten soğutma gibi. Şimdi ee, bunların yanında bugün gündemde olan şey sanıyorum terörle mücadele e, yasası. Demin de e, gazeteci yazar arkadaşlarımızın, yayıncı arkadaşlarımızın adını anarken e, söylediğim gibi bunların büyük bir çoğunluğu terörle mücadele yasasından dolayı yargılı. Bu yargılamaların da temelindeki e, sorun 2006 yılında yapılan değişiklikler. 2006 yılında yapılan değişiklikle terörle mücadele yasasının 6. ve 7. maddelerinde son derece yoruma açık yani o, burada söylenen maddede söylenen cümleye bakarsanız terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basan yayınlayanlardan tutun e, cebir ve şiddet kullanarak terör örgütü propagandasını yapmaya kadar 5 yıla kadar hapis cezası öngören bir cezalandırma var terör örgütünün propagandasını yapma sözü zaten dikkat ederseniz son derece ürün. Diyelim ki e, herhangi bir sokak gösterisini yazmak bile e, bunun içine girebilecek kadar vahamette bir şey. Onun ötesinde e, terörle mücadele yasasının en önemli e, getirdiği sıkıntı adil yargılamayla ilgili. E, ve bizim de talebimiz e, yazar yayıncı örgütleri olarak e, bir an evvel terörle mücadele yasasının bu 6. ve 7. maddelerinin bizim talebimiz tamamen kalkmasıdır. E, bu mümkün görülmese de e, gazetecilerin, yazarların tutuklanmayacağı şekilde, yayıncıların tutuklanmayacağı şekilde e, düzenlenmesidir. Avrupa Birliği'nin, Avrupa e, Parlamentosu'nun e, bütün raporlarında da bu açık bir şekilde hükümetten talep ediliyor, bildiriliyor. Hükümetin e, gündeminde de anladığımız kadarıyla bu var. Bu, bu aşamada bizim yapacağımız e, yazar-yayıncı örgütleri olarak bugünden itibaren e, terörle mücadele yasasıyla ilgili değişiklik önerge, önerilerimizi başta hükümete ve tabii ki çoğunlukla sessiz kaldığını gördüğümüz ana muhalefet partisine son tutuklamalarda da maalesef bunu gördük. E, yönelik e, bir çalışma olacak. Görüşlerimizi bu konuda hazırlayacağız. E, sözlerimi bitirirken ben de bir duyuru yapacağım. Ee, biliyorsunuz son dönemde Muzur ve Müstehcen konusunda yargılamalar birbiri ardına geldi. Şu dünya çapında yazarlar, yazarlar yargılanıyor. Türkiye'den yayıncılar ve çevirmenler de onlarla birlikte hapis cezası tehdidi altında yine. Ee, ayrıntı yayınlarının Çakbalanguk'la ilgili e, davası Perşembe günü çağlayan adliyesinde e, orada da arkadaşlarımızı yayıncılara, çevirmenlere destek için sizleri görmek istiyoruz. Evet, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal'i dinlediniz. Bugün sabah gerçekleşen 15, 15 Kasım e, hapisteki yazarlar, gazeteciler günü adına yapılan basın toplantısından bir bölümü aktardık sizlere. Şimdi buradan akşama gidiyoruz. Esasında bugün de önemli bir panel gerçekleşecek. 8 itibariyle Getto'da Özgürlük Ekspresi ismini taşıyor. Geçen sene de yapılmıştı. Bu sene ikincisi gerçekleşiyor. Sansür, basın özgürlüğü, internet yasakları gibi ifade özgürlüğü kapsamında kısıtlayıcı e, durumların konuşulacağı, tartışılacağı... ...bir panel olacak. Bu... ...Nadir Amater, Faruk Mercan ve Vilko Van Herpen... ...konuşacak. Vanu Güven'de moderatörlük... ...yapacak. Şimdi bugün içinde... Nadire materli kayıdı almadığımız fakat telefon üzerinden yaptığımız bir söyleşi gerçekleştirdik. Dolayısıyla size bu yaptığımız kısa mülakatı biraz özetlemek istiyorum. Öncelikle bugün Biyanet'te bugün itibariyle çıkan bir haberle başladı. Sözlerine dire Mater 71 gazetecinin hapiste olduğunu söyledi. Fakat ilginç olan Metin Celal'in de e, esasında üzerinde durduğu bir noktaya bağlanıyor bu. Bunların sadece onu yazdıkları nedeniyle tutuklu. E, geri kalanlar çeşitli operasyonlarla gözaltına alındı. Örgüt ve çete suçlamalarıyla ve tutuklama nedenlerinin bir türlü e, açıklanmadığı netleşmediğini söyledi. Terörle, terörle mücadele yasasındaki Altıncı ve yedinci madde ve Nadire Mater'in özellikle belirttiği yediye iki maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi kendisi. Yani propaganda yapma maddesi bu. Bu maddeden yargılamak e, meşruiyet e, kazandırıyor gazetecilere. E, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesiyle de bağlarsak bu konuyu daha doğrusu Mater bağladı demek belki daha doğru. Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu bir araya geldiğinde özellikle son dönemde Kürt meselesiyle uğraşan herkesin e, tüm gazetecilere dava açılmasının e, daha mümkünün olduğunu Bu da hem örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde e, bir takım zorlukları ve problemleri beraberinde getirdi. Gazeteci ve insan hakları örgütleri e, içinde zorluk ortaya çıkardı. Aynı zamanda bunun okur açısından da oldukça e, zorlaş okur, okurun... E, Haber alma özgürlüğünü de oldukça zor, zorlaştırdığından bahsetti. Zira e, ifade özgürlüğü, gazetecilerin ifade özgürlüğü ne kadar kısıtlanırsa medyadaki otosansürün de o kadar arttığını belirterek okurun haber alma özgürlüğünün de e, epey önüne geçtiği bir durum olduğunu söyledi. Bu kısa mülakat tabii ki de bir belki de özet niteliğinde demek doğrudur. Yarın bu akşam 8 itibariyle Nadir Mater e, bu konuyla ilgili ve bundan daha fazlasıyla ilgili de konuşacak. Yanı sıra dediğim gibi Zaman Gazetesi'nden Faruk Mercan ve van Herpen de e, Hollandalı gazeteci konuşma imkanı bulacak. Şimdi bu e, akşam gerçekleşecek panelle ilgili biraz da ayrıntı almak istedik biz ve Banu Güven'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu kayıt altına alınmış bir söyleşiydi. Dolayısıyla ben lafı fazla uzatmıyorum. Banu Güven'le ifade özgürlüğü konusunu konuştuğumuz mülakata geçiyoruz. Banu Güven merhabalar. Merhaba. Bu akşam gerçekleşecek bir panelle ilgili olarak sizi Açık Radyo Açık Dergi'ye konuk ettik. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Şimdi gettoda söylediğim gibi akşam 8 itibariyle başlayacak 3 tane konuşmacı var. Nadir Amater, Faruk Mercan ve Bilkovan Herpen konuşmacılar. Evet. Siz de moderatörlüğünü gerçekleştiriyorsunuz. Sanırım sadece bu toplantının değil diğer toplantıların moderatörlüğünü de siz gerçekleşeceksiniz. Evet. Evet, Freedom Express buradan yola çıkacak diyebiliriz. biliriz. Evet. Dolayısıyla bu üç toplantıda ben moderatörlük, yani bir bakıma kolaylaştırıcılık yapacağım tartışma için. Hı hı. Bu arada üç toplantıda, her üç toplantıda da yani İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de yapılacak bu buluşmalarda da bize eşlik edecek. Hı hı. 12 yılını Türkiye'de geçirmiş bir gazeteci olarak ve Herhalde hemen hemen e, buluşacağımız bütün e, kalabalık içinde kimse onun kadar çok yer dolaşıp onun kadar çok konuşmamıştır e, Türkiye'nin dört bir yanından insanlarla. Hı hı. O yüzden onun gözlemleri de ilginç olacak diye düşünüyorum. Evet. E, İstanbul'da Geto'dan başlıyoruz. Hı hı. E, bu akşam saat 8'de programımız başlıyor. Bir hı. saat kadar ama konuşmanın gidişatına göre, keyfimize göre biraz daha da ayılabiliriz belki bir tartışma yapacağız konuşmaya daha sonra da babazulu da var evet Aa, <gülüyor> evet o da işin daha eğlenceli <gülüyor> olacak herhalde ...aynen öyle ee, şimdi banu hanım e... Genel olarak hani önümdeki metinden şu an söylersem eğer sansür basın özgürlüğü ve internet yasakları gibi güncel konular evet. temel olarak ifade özgürlüğünün engellenme durumları e, tartışılıyor olacak. E, bir şekilde farklı görüşlerin de bir araya gelebilmesi gelebileceği bir platform e, olarak da bir e, örnek model belki de bu akşam bir kere daha deniliyor diyebiliriz. Bugünün 15 Kasım olması da epey manidar oldu aslında bu e, panelin gerçekleşmesi açısından e, hapisteki... Gazeteciler günü bugün 15 Kasım olarak bugün içinde de bir basın açıklaması yapıldı. Biz de zaten dergide dinleyicilerimiz bu süreçten önce bunlarla ilgili yaptığımız mülakatları da dinleme, dinlemiş olacaklar. Benim size sormak istediğim çok genel olarak aslında Türkiye'de zaten sürekli tartışılan konular bunlar ama bu akşam özelinden bakarsak sizce gündeme dair ne konuşulacak en fazla bu akşam bu panelde? Tam da sizin üzerinde durduğunuz konu zannediyorum. Hı hı. Yani biz buna bir alt başlık olarak basın özgürlüğü diyebiliriz ama bu aslında işte ifade özgürlüğünün sınırlarına çarptığımız alanlardan biri sadece. Hı hı. Ama çok önemli bir alan çünkü ifade özgürlüğü basında da medyada da kısıtlanınca bu sefer birilerinin de Haber alma özgürlüğü, ilgilenme özgürlüğü, bilgi evet. yarışma özgürlüğü kısıtlanmış oluyor. Zincirli'nin bile reaksiyon içine geliyorum ee, Ve e, bu açıdan da bence mesela bu akşam 15 Kasım'da GEPA'da gerçekleşecek olan tartışmada kuşkusuz gazetecilerin bugün itibariyle içinde bulunduğu durum Türkiye'de ele alınacaktır. Yani bu şu, şu sırada en çok dönemizi yakan konulardan biri. Evet, 71 gazeteci var sanırım şu an itibariyle ve işin evet. ilginci esasında sadece 10 tanesi yazdıkları nedeniyle bir şekilde evet. hapiste bulunuyorlar. Diğer gazeteciler operasyon ya da çete suçlamalarıyla evet esasında oradalar. Peki şimdi e, bu akşamki konuklardan... Gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla bu tür suçlara iştirak etmiş oldukları söyleniyor ya da terör örgütü üyesi olmamakla birlikte diye başlayan o TMK e, maddesinden dolayı hı hı. hala tutuklu olan ama yargılanmamış olan arkadaşlar var. Ahmet Şık ve Nedim yargılanmasına çok az kaldı. Bu arada şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Hı hı. E, yarın kitap fuarında e, Arkadaşımız, meslektaşımız Ahmet Şık e, kitabının altını elimizde atmış olacağız ve e, yani biliyorsunuz yani asılmdan e, topladılmış şey, kitap söz konusuydu. Hı hı. E, yani biz e, çoğalarak e, bu işte, ifade özgürlüğünü savunmaya devam ediyor olacağız. Sözetecilerin özellikle bugün üzerine düşen çok önemli bir görev bu. Hı hı. Onu da söylemek istedim arada. Hı hı. Ama toplantılara dönecek olursak tekrar işte yani bu a, tablo a, hakikaten ağır bir tablo. Şimdi bu kadar çok demokrasiden, şeffaflıktan sövedildiği bir dönemde en son gene başbakanın bir açıklaması hükümet olarak Son zamanlarda insan hakları, tener hak ve özgürlükler konusunda, demokratikleşme konusunda önemli adımlar attık diyor. Ee, burada bir uyuşmazlık var. Yani kavramların içi boşaltılıyor e, Türkiye'de. Ya da ayrı ülkelerde yaşıyoruz. İkisinden biri. Her şeyin adını koymak için bu tür tartışmaların, toplantıların e, yaygınlaşmasında ben büyük fayda görüyorum. Yani biz bunu sosyal ağlar üzerinden yapıyoruz. Paylaşım artık çok e, hayal edilenin ötesinde e, genişleyebilmek, yaygınlaşabildi birçok konuda düşünceleri tartışmak açısından falan yeterli ama e, oturup da belli bir çerçeve içinde bir tartışma yapmak istediğinizde genelde bunlar e, bir takım konferans salonlarında falan olur, ö, ö, ö, ona alışmışımdır. <gülüyor> Bu etkinliğin bence... E, Ek e, bir faydası insanların aslında e, çok daha rahat bir şekilde sosyalleştikleri bir ortamda, yani günün sonunu getirdikleri, gündelik koşuşturmalarını bitirdikleri e, bir zamanda ve sosyalleştikleri bir ortamda bizi aslında hep eşlik eden o ifade özgürlüğü, hayatımıza hep eşlik eden ifade özgürlüğü meselesinin tartışılabilecek olması. Konuşulabilecek olması. Hı hı. Öyle bir şey ki bu hani gazeteci e, bürodan çıktıktan sonra konu kapanmıyor. Hatta işte kim olursa olsun evine gidip oturduktan sonra ifade özgürlüğü konusu kapanmış olmuyor. Ne oluyor? İnterneti açıyor diyelim. girmek istiyor. Her zaman bakmak istediği bir web sitesinin yaptığı canlı yayına bakmak istiyor. Canlı yayın saatinde birine görsün o canlı yayın yerinde Ankara İstanbul onuncu Arcazah mahkemelerinin yasak e, kararıyla karşılaştı. Evet. Yani dolayısıyla bu hayatımızın her kademesinde bize eşlik eden hava gibi bir bir, bir olgu. Dolayısıyla bir dolayısıyla bunu aslında bu tür bir yerde oturup konuşuyor, tartışıyor olmak da son derece yerin yerinde bence. Evet bir de yani, mekanla ilgili işaret ettiğiniz gibi belki de şimdi konuşmacılardan bahsettik sizin moderatör olduğunuzu söylediniz ama ifade özgürlüğe ilgili ne kadar fazla insan konuşursa bu akşamki konuşmada ne kadar fazla katılım olursa ne kadar fazla ifade edilirse insanların düşünceleri biraz da amacını yerine getirmiş olacak diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey olacak herhalde yani e, e, öngörülden e, öncelikle bugün ve yarın ve öbür gün Hı -hı. <gülüyor> tabii ki bu toplantılarda e, davet edilen konuşmacıların arasında bir tartışma olması ve aynı zamanda bizleri dinlemeye gelenlere yönelik ilgilendirme ya da onlar onları düşündürecek yönde e, bir takım e, konuşmaların tartışmaların e, olabilmesi. Hı -hı. E, yani kalabalık içinde olacağımız için o tartışma ne kadar e, sahneyle bizlerle yürütülebilir onu belki yaşayarak <gülüyor> göreceğiz bu akşamdan itibaren. Hı hı. Ama tabii ki şu var yani herkes de kendi arasında küçük meclisler oluşturacaktır. Ve bugün konuşulanlar, konuşulacak olanlar e, onlar için yarına taşınacak konular olabilecektir. Hı hı. E, dolayısıyla... Burada bir takım işte soruları sormak, sorunların üzerinde durmak ve düşünce zincirinin aslında bir tartışma zincirinin halkası olmak gibi bir, bir fikir söz konusu. Ben de bunun içinde yarılacağım diye seviniyorum içimcisi. Peki Banu Güven çok teşekkür ederiz. 8'de bu akşam Getto'da gerçekleşeceğini bir evet, kere daha Evet ben hatırlatan... diğerlerini de e, anons etmek Tabii, isterim. Lütfen. İstanbul'da Getto'da saat 8'de bizim bugünkü tartışmamız Film Express'ın... E, başlığı altında diyelim başlıyorum. Ondan sonra ama yarın Ankara'da olacağız. Ee, Ankara'da ilk performansı olda saat 9'da başlayacak olacağım. Yine bir ko düzeltikte olacak. Ee, i̇nternette erişim hakkı, erişim konusunda yani erişim alanında ki durumumuz insan hakları hukuku perspektifinden bir e, akademisyen tarafından, Kerem parmak tarafından değerlendirilecek bir konu olacak yarın. Hı hı. Ayhan Bilgen meslektaşım, yönetici. Kürt meselesiyle ilgili e, bugün nerede duruyoruz bunları e, konuşuyor olacak. Yerde olacağız onlarla. İzmir'de de Nottingham'da hı hı. saat sekizde başlayacak. Ne zaman oluyor? O da Perşembe akşamı oluyor. Evet, yine saat 8'de galiba. Evet, İzmir e Tiyatrası'ndan Gürol Tombul olacak. İfade özgürlüğünün sanat alanında kendinin nasıl var ettiği, etmeye çalıştığına dair şeyler konuşacağız. Sevda Alan Kuş, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Kalı bizimle birlikte olacak. Ama akademik özgürlüklerden söz edebiliriz hem de. Ee, ...yine başının içinde bulunduğunu konuşmak burada. Tabii ki kaçınılmaz. Ee, Bilboğan her gün tekrar orada da bizimle birlikte olacak. Ve bu e, faaliyetimizin ardından Ankara'da da İstanbul'da da... ...Babazıla bizlere eşlik ediyor olacak. Evet. Ee, onları söylemek isterim. Bir de bir not düşmek isterim. Tabii. İfade özgürlüğünde yol kapattık. İfade özgürlüğü aslında... İşte şu kadar yıl öncesine göre daha iyi Türkiye'de vesaire. Bunlar beni kesmeyen argümanlar. Bunları söylemek isterim de şahsen. Çünkü hani ifade özgürlüğünün azı olur mu? Ee, i̇şte ne bileyim e, olduğu kadarıyla yetinmek e, olmalı mı? Yani bu, bu, bu sinyeye çekilmeli midir? Yani Herkes aslında bunlarla ilgili düşünmeye davet ediyorum. Hı hı. Çünkü bugün ifade özgürlüğü var dediğiniz alanlarda yerin öbür gün bu özgürlük olmayabilir. Ya da ifade özgürlüğü zaten sadece belirli alanları ve konulara, konulara e, hapsedilemez öyle söyleyeyim. Hı hı. E, onlarla sınırlandırılamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu da zannediyorum e, temel fikir olarak ve temel mesele olarak tartışacağımız konulardan biri olacaktır. Anlı Güven çok teşekkür ederim. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolaylıklar diyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar.